1407, numaralı konu, sahabilerin, öğrendikleri Kur'an ayetleriyle amel etmeksizin bir başkasını öğrenmeye geçmemeleri, evet, Ebu Abdurrahman Es Süleymi şöyle diyor, bizlere Kur'an-ı Kerim'i öğreten sahabilerin söylediklerine göre onlar Hazreti Peygamber'den, 10 ayeti tam olarak öğrenmedikçe ikinci 10 ayete geçmemişler ve böylece de ilimli ameli birlikte öğrenmişlerdir.